Yuhanna'nın 1. Mektubu 5. Bölüm İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven ondan doğmuş olanı da sever. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim? Su ile ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, suyla ve kanla gelmiştir. Buna tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrı'nın oğluna inanan yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayansa onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanıklık da şudur. Tanrı bize sonsuz yaşam verdi. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Tanrı oğlu'nun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Tanrının önünde güvenimiz şu ki onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini gören, onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah da vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Her kötülük günahtır ama ölümcül olmayan günah da vardır. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih, onu korur ve kötü olan ona dokunamaz. Biliyoruz ki biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın devletimindedir. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun.